108. Bölüm Müşrikler işi daha çabuk bitirme azmiyle Resulullah Efendimiz'i hücum etmeyi kararlaştırmışlardı. Hep birden o tarafa yüklendiler. Bu sırada neye uğradığını bilmeyen Müslümanlar birbirine düşmüş durumdaydı. Hüseyin bin Hudayr, Ensardan biri tarafından yaralanmış... Onu yaralayansa diğer bir Müslümandan üst üste iki kılıç darbesi yemişti. Bu arada Huzeyfe birkaç Müslümanın toplanıp kılıç indirdikleri adamı görünce yüreği ağzına geldi. Babamdır o bırakın diye haykırdı fakat artık çok geçti. Huzeyfe perişan bir sesle ne yaptınız babamı öldürdünüz Allah sizi bağışlasın diyebildi. Bir kısım Müslümanlar ordudan ayrılmış, dağın eteğini tutmuş gidiyorlardı. Arkalarından yanıma gelin, yanıma gelin diye bağıran Sultanül Enbiya'nın sesini duymadılar bile. Gidenlerin arasında Nebi Ekrem Efendimizin damadı Osman bin Affan da vardı. Onlar böyle gidecek ve ancak savaş bittikten üç gün sonra Medine'ye geleceklerdi. Bu arada dört kafadar bir araya geldi. Bunlar Saad bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Utbe, Resulullah Efendimiz'in seni öldüreceğim dediği Übey bin Halef, Abdullah bin Kamiye ve Abdullah bin Şihaptılar. Ne dersiniz doğruca Muhammed'in üzerine hücum etmeye? Ne diyelim zaten asıl maksadımız o değil mi? O halde ya onu öldürmek yahut bu yolda ölmek üzere yemin edeceğiz. Dört el birbirini tuttu bilinen ve bilinmeyen bütün tanrılar adına yemin edildi. Ve daha sonra Muhammed yaşarsa ben yaşamayayım diyerek saldırdılar. İbnü i Kamiye, Resulullah Efendimizin önünde sancağı tutmakta olan Musab'a bir kılıç vurdu ve kolunu düşürdü. Musab derhal sarıldı. Diğer eliyle yakaladı sancağı, ikinci defa indirilen darbeyle diğer kolu da düşmüştü. Üçüncü kılıç onu yere serdi. Bütün bunlar bir dakika içinde olup bitmişti. Musab'ı şehit eden i̇bn Kamiye geri dönmüş. Var gücüyle ''Muhammed'i öldürdüm'' diye bağırmaya başlamıştı. Bu ses her iki tarafa da büyük etki yaptı. Dağınık halde bulunan Müslümanlar daha fena bir duruma düştüler. Elleri kılıcı tutmaz oldu. Resulullah Efendimiz öldükten sonra artık hayatın tadım olur diyerek savaş meydanında ölünceye kadar çarpışmayı, hemen şehit olarak ona kavuşmayı düşünenler oldu. Hazreti Ömer, kardeşi Zeyd bin Hattab ve Ali bin Ebi Talip bunlardandı. Bir kısım Müslümanlar, Peygamber Efendimiz öldürüldü ise bu iş burada bitmiştir. ''Dövüşmenin ne faydası var?'' diyerek savaş meydanını terk ettiler. Resulullah Efendimiz vefat ettiyse onu peygamber olarak gönderen Allah ölmez, bakidir, bu dava durmayacak, yürüyecektir diyen ve ciddiyeti elden bırakmayanlar da vardı. Hz. Ebu Bekir'e kardeş yapılmış olan Harici bin Zeyd, saat bin Rebi gibi büyükler de bu yolu tutmuşlardı. Nesibe Ümü Umari Hanım Kocası Zeyd Asım ve iki oğluyla birlikte savaşa katılmış bulunuyordu Yanında sargı bezleri getirmişti Maksadı muharebede yaralananlar için bir hasta bakıcı hemşire olarak görev yapmaktı Fakat muharebenin şekli değişip de Müslümanlar darda kalınca o da silaha sarılmış düşmanın karşısında yer almıştı Elinde kılıçla dişi bir kaplan gibi saldırıyor... ...Resulullah Efendimiz yapılan her hücumu önlemek istiyordu. Aile olarak hepsi de Peygamber Efendimizin etrafında yer almışlardı. Umari karşılaştığı bir müşrikle birkaç hamlelik çarpışma sonucu yara almıştı. Nesiba Hanım getirdiği bezlerle oğlunun yarasını sardıktan sonra... ''Kalk oğlum, düşmana karşı savaş.'' demişti. Bunu gören Efendimiz ona bakarak, ''Senin dayandığın kadarına kim tahammül edebilir ey ümmü ümare?'' diyerek takdirlerini belirtmişlerdi. Girara Nesibe Hanım, Resulullah Efendimizin kendisine seslendiğini duydu. ''İşte oğlunu yaralayan.'' diyordu. Gelen adamı karşıladı. İndirdiği bir kılıç darbesi adamın bacağında yara açtı ve onu çökertti. Adam toparlanıp kaçmak istediyse de etraftan yetişenlerin... Beş indirdiği kılıç darbeleri nefeslerini düğümledi. Musab'ı şehit eden İbn Kamiye tekrar saldırıya geçmişti. Nesibe Hanım onu karşıladı ve bir kılıç vurdu. Fakat kılıç adamın üzerindeki zırhı geçemedi. Bu defa İbn Kamiye saldırdı ve Nesibe Hanım'ın omzunda derin bir yara açtı. Resulullah Efendimiz Umariye baktı. Ananın yarasını sar." dedi. Yara sarıldı. Önemli ölçüde kan kaybetmesine rağmen Nesibe Hanım savaşa devam ediyor, Resulullah Efendimizi hedef alıp gelen herkesi karşılıyor ve çarpışıyordu. Bu arada Seyyidül Enbiya Efendimizin bir kalkan bularak ona verdiği de biliniyor. Yine Resulullah Efendimizin Uhud günü ne tarafa dönsem Hümü Umare nesib hanımı savaşır halde görmüşümdür dediği de bize kadar nakledilen rivayetler arasında yer aldı. Ümmü Umare kendisine takdirle bakan Resulullah Efendimiz'e arzusunu şu cümlelerle arz etti. Ey Allah'ın peygamberi sana cennette komşu olmamız için Allah'a dua et. Savaş bütün şiddetiyle devam ederken Allah'ın yarattığı en değerli eller semaya açıldı. Allah'ım onları cennette bana arkadaş yap. Niyazı peygamberlerin en büyüğünün dilinden Rabül Alemin'e arz edildi. Ebu'l Hakem bin Ahnes hayatından memnundu. Bir Abdullah bin Cahş olmak üzere, İki Müslümanı şehit etmenin mutluluğuna ermiş, artık rastladığı hasmı rahatlıkla yere sericiye kanaatine sahip olmuş bulunuyordu. Bu arada gözleri Zekvan bin Kaysa erişti. ''Sen kurtulursan ben kurtulmayayım.'' diye saldırdı ona. Karşılıklı vuruşmalar oldu. Daha sonra Ebul Hakem'in yüzü acı bir gülümsemeyle, kahramanlara yakışır bir edayla kaplandı. Çünkü üçüncü hasmı olan Zekvan da ayaklarının altında kanlar içinde yatmaktaydı. Vücuduna daldırdığı kılıcını çekerken, Ebu Hakem'in karşısına durmanın sonu böyle olur. Keşke bunu bilseydin.'' dedi. Kılıcını Zekva'nın vücuduna çalarak temizlemek istedi. Sonra, ''Kan damlayan kılıç daha hoş görünür.'' diyerek vazgeçti. Fakat bu arada... ''Al bu da Ebu Talib'in oğlundan'' diyen bir ses duyarak başını çevirdi. Gerçekten de kendine doğru gelmekte olan Ebu Talib'in oğlu idi. ''Kolla kendini ey Ebul Hakem!'' Karşılıklı birkaç vuruş Ebul Hakem'in neşesini silip süpürmüştü. Bu defa savaştığı yiğidin öyle yenilir yutulur çeşitten olmadığını... Aksine gitgide baskısını artırdığını fark etmişti. Bütün gücünü kollarında toplayıp indirdiği darbeler, ümidini daha da kaybetmesine sebep oldu. Sonunda Ali'nin, ''Şöyle vuracaksın ey Ebul Hakem'' diyerek indirdiği kılıç, onun bir bacağını alıp götürüverdi. Uhud kayalıklarında acı acı yankılar yapan feryada pek aldırış eden olmadı. Çünkü her tarafta aynı çeşitten feryatlar duyuluyordu. İndirilen darbeler bir tarafın yüzünde memnuniyet meydana getirirken diğer tarafın can acısıyla kıvranmasına korkunç şekilde feryat etmesine sebep oluyordu. Ayakta alt etmeye güç yetiremediği Ali'yi tek bacağıyla ve yere serilmiş haliyle mağlup etmesi düşünülemezdi. Abdullah bin Cahş'ın vücudunu kıyma doğrar gibi doğrarken vahşi bir lezzet duyan Ebul Hakem indirilen kılıcın verdiği acıları da duyma imkanını bulmuş bulunuyordu. Bu defa onun tepesini indi kılıçlar ve o da kıvrana kıvrana can verdi. Hazreti Ali, Ebul Hakem'in başını gövdesinden ayırdıktan ve böylece öldürülen arkadaşlarının intikamını aldıktan sonra tekrar savaş meydanına atıldı. Safan bin Ümeyye, Harbin aldığı son şekilden memnundu. Bedir de babasını öldürenleri arıyor, intikam alabilme sevdasıyla çırpınıyordu. Sanki biraz önce bozulan ordunun ön saflarında canının derdine düşerek kaçanlardan biri o değildi. Kısa yoldan iş bitirmekte fayda vardı. Harbe fazla dalmamak, savaş meydanının kenarında dolaşmak, yaralı ve savunmasız durumda bulacağı Müslümanları birer birer öbür dünyaya göndermek, Fena bir iş sayılmazdı. Bu sırada yerde kıvranmakta olan bir yaralıyla karşılaştı. Bu, Ensar'ın ileri gelenlerinden Harici bin Zeyd'di. Atından indi. Kahramanca bir tavırla kaldırdığı kılıcını şiddetle çaldı. Yarım dakika sonra Harici son defa çırpınmış ve dünya hayatıyla ilgisini kesmişti. Harici biraz önce... Resulullah Efendimiz öldüyse onu peygamber olarak gönderen Allah baki'dir, ölmez diyerek harbe atılanlardan biriydi ve Ensar içinde Hazreti Ebubekir'e kardeş yapılmış olan insandı. Seffan biraz sonra yaralı haliyle toprağa serilmiş, kıvranmaktan başka bir şeye gücü yetmeyen bir Müslümanı da aynı yoldan ahirete yolcu edince artık bir şeyler yapabileceğini anlamış ve savaş meydanına atılmıştı. ...böylece iki Müslümanı daha şehit etme bahtsızlığına ulaşacaktı. Ümitle çarpışmakta olan Müslümanlar... ...gelin Resulullah Efendimiz buradadır yaşıyor... ...diyen bir ses duydular. Ka'b bin Malik'in sesiydi bu. Sevinçle o tarafa yürüdüler. Resulullah Efendimizin etrafında bir halka halinde toplandılar. O zamana kadar... Nebi Ekrem Efendimizin yanından hiç ayrılmayanlar olmuştu. Bunların bir kısmı hücum eden, düşmanı karşılayarak birer birer şehit olmuşlardı. Hala büyük bir fedakarlıkla etrafında pervane gibi dolaşanlar vardı. Zeyd bin Asım, hanımı ve iki oğlu Hubeyb ve Umare bunlardandı. Ebu Talha Resulullah Efendimizin tam önüne onun siperi olmak üzere oturmuş, ona gelecek oklara kendi vücudunu siper etmiş bulunuyordu. Güçlü, kuvvetli bir adamdı. Yaklaşan düşmanlara ok atıyor. Bu arada Nebi Ekrem Efendimiz'in de okun nereye gittiğini görmek üzere başını kaldırdığını görüyordu. Ebu Talha. Yani bir Allah. Canım feda olsun sana. Başını kaldırma. Bir ok geri verir." diyerek endişesini açıklıyordu. Sultanı Enbiya Efendimiz Yanına gelenlere ok torbasındaki okları Ebu Talha'nın önüne boşaltmasını emrediyordu. Saat bin nebi vakkahsa Resulullah efendimizin önünde ok atanlardan biriydi. Nebiler Sultan efendimiz oku ona uzatıyor, "At ey Saat, anam babam sana feda olsun." diyordu. Resulullah efendimizin hayatı boyunca bir başka şahsa "Anam babam sana feda olsun." dediği bilinmiyordu. Efendimiz'i oklarıyla korumaya çalışanlardan biri de Sehl bin Huneyf'ti. Güzel ok atıyordu. Böylece Ebu Talha, Sa'd bin Ebi Vakkas ve Sehl her taraftan aç kurtlar gibi saldırmakta olan düşmanı oklarıyla gerip üskürtebilme yollarını arıyorlardı. Efendimiz'in muhafızlığını yapanlardan Ziyade bin Haris ağır yaralı olarak yere serilmiş bulunuyordu. Resulullah aleyhisselam emrettiler. Onu yanına getirdiler. Kendi elleriyle tuttu. Ziyaden'in başını dizinin üzerine aldı. Son nefeslerini vermek üzere olan Ziyade, Allah'ın yarattığı en temiz, en mübarek yüze gözlerini dikti. Kainat yaratılalı beri hiç kimsenin nail olamadığı bir saadet alemine daldı. Alemlere rahmet olan büyükler büyük peygamberin gül kokulu nefeslerini duyuyor. Onun gözlerinin içinden, dillerin tarifi edemeyeceği alemlere nazar ediyordu. Hiçbir göz, onun baktığı alemlerden ötesine baktığını iddia edemezdi. Hiçbir kimse, bir başka insanın gözlerinden bu alemleri müşahede etme imkanına sahip olamazdı. Hz. Yusuf Efendimiz'i gören kadınlar, parmaklarını kestiklerini fark etmemişlerdi. Hz. Yusuf'un da bütün peygamberlerinde sultanı olan Efendimiz'i seyrederken ziyade canını verse ne olurdu? Nitekim artık aldığı yaraların acısını hiç duymuyor. Sadece Fahri Kainat Efendimiz'in kucağında, onun kucağında olduğunu biliyor, onu seyrediyordu. Bu arada gelen ölüm meleğinin tereyağından kıl çeker gibi teslim aldığı ruh, yıllar yılı beraber bulunduğu bedenden ayrıldığını fark edemedi. Adını sadece böylesine mutlu bir ölümle tanıtan bu muhterem insanın Resulullah Efendimiz'e bitmez tükenmez bir sevgiyle bağlı bulunduğundan şüphe edilemezdi. İhtimal ki içine kapanık bir tabiatın sahibiydi de o güne kadar kilitli bir sandık gibi kalmış, Efendisine duyduğu sevgiyi dile getirme imkanını bulamamıştı. Ama gönüllerde olanları pek bilen Yüce Mevla, ona son nefesinde de olsa sevdiğiyle beraber olma saadetini taktıracak, tarifi mümkün olmayan acı ölüm şerbetini unutulmaz bir tatlılıkla sunacaktı. Resulullah Efendimizin kucağında can verme mutluluğunu küçük görmek derecesinde bir başka nasipsizlik olamaz. Savaşın en çetin zamanında, üst üste hücumların tekrarlandığı bir sırada, Fahri Kainat Efendimizin böyle bir yolu tutması, Elbette ki sebepsiz değildi. Mutlaka Yüce Mevla'dan gelen bir ilhamla yapmıştı bunu. Kendini alemlere rahmet kılan Rabbinin izniyle. Ziyadenin kalbine bu rahmetten bol bol boşaltıyor, ziyade ise ölmekte olan bir insan gibi değil. Asırlar boyu susuz kalan bir insan gibi bu rahmeti kana kana içiyordu. Allah'ım! Onlara hürmeti olanlara da bu mutluluğu tattırmaya sen elbet kadirsin. Rahmetini güvenerek el açanlar. Ellerinin boş dönmeyeceği inancıyla bu ihsana taliptirler. Ziyadeye de onun mübarek ahiret yolculuğuna gıpta edenlere de sonu gelmeyen selamlar, hürmetler. müşriklerin saldırısı durmuyordu. Resulullah Efendimiz'i öldürmek ya da bu yolda ölmek üzere yemin edenlerden Utbe bin Ebi Vakkas'ın fırlattığı bir taş Resulullah Efendimiz'in yüzüne rastlamış. Abdullah bin Şihab'ın taşı alnına isabet etmişti. Bu aradan Musab'ı şehit eden i̇bn Kami'ye Resulullah Efendimiz'e bir kılıç vurdu. Kılıç Efendimizin üzerindeki zırhtan geçmemiş. Fakat darbenin şiddetiyle Efendimiz dengesini kaybetmiş. Ve ardında bulunan çukura yuvarlanmıştı. İbnu i kendisine göre pek şerefli bir iş yapmış bulunuyordu. O uzaklaşırken Efendimiz ona, Allah seni zelil ve perişan etsin demişlerdi. Bu darbe anında peygamber efendimizin başındaki mifer parçalanmış ve miferin halkalarından ikisi yanağına batmıştı. Arkadaşları onu elinden tutup çıkardılar. Yüzünden kan akmaktaydı. Bu sırada efendimiz, peygamberinin yüzünü kana bulayan bir topluluk nasıl felah bulur diyorlar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 Aydınlığa Doğru programımızın 108. bölümünü dinlediniz.